Hadid Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ve yerde ne varsa Allah'a tesbih ve tenzih etmektedir. O, mülkünde galibi mutlak, sununda sahibi hikmettir. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu O'nundur. Hem dirildir hem öldürür. O, her şeye hakkıyla kadirdir. O, hem evveldir hem ahirdir.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 O, sizi küfür karanlıklarından iman aydınlığına çıkarmak için kulunun üzerine açık açık ayetler indirmekte olandır. Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Ne oluyor size ki, iman ettikten sonra da Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin bütün mirası Allah'ındır.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 ''Bir nur arayın'' denilmiş, denilecek. Nihayet onlarla iman etmiş olanların arasına kapılı bir duvar çekilmiştir, çekilecektir. Öyle ki onun içinde rahmet, dış yanında da azap vardır. Münafıklar onlara bağırışırlar. ''Biz sizinle beraber değil miydik?'' ''Evet'' dediler, derler, beraberdik. ''Fakat kendinizi siz kendiniz yaktınız.'' Hep müminlerin felaketini gözettiniz İslam dini hakkında şüphe ettiniz Sizi kuruntular aldattı Sizi o çok aldatan Allah'a karşı bile aldattı Nihayet işte Allah'ın emri gelip çattı İşte bugün ne sizden ey münafıklar Ne de zahiren ve batinen küfredenlerden Hiçbir fidye-i necat alınmaz Sığınacağınız yer ateştir size yaraşan O'dur. O ne kötü gidiş yeridir. İman edenlerin Allah'ı ve Hak'tan ineni zikir için kalplerinin saygı ile yumuşaması zamanı hala gelmedi mi? Onlar daha evvel kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş artık kalpleri kararmış bulunanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu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 Onların mükafatı kat kat arttırılır. Onlar için çok şerefli başka bir mükafat da vardır. Allah'a ve Peygamberlerine iman edenler yok mu? Onlar sözü özü doğru olanlar, Allah için şahitlik edenlerdir. Onların hem mükafatları hem nurları vardır. Küfür edenlere, ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlarda Cehennemin yaranıdırlar. Bilin ki, ahiret kazancına yer vermeyen, dünya hayatı ancak bir oyundur, bir eğlencedir. Bir süstür, aranızda bir övünüştür. Mallarda ve evlatlarda bir çoğalıştır. Bunun misali, bitirdiği nebat, ekicilerin hoşuna giden bir yağmur gibidir. Fakat sonra o nebat kurur da, sen onu sapsarı bir hale, getirilmiş görürsün. Sonra da o bir çöp çöp olur. Ahirette çetin azap vardır. Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatından faydalanmak bir aldanış, faidesinden başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği yerle göğün eni kadar olan Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak için yarış yapıp kazanın. İşte bu, Allah'ın fazlu keremidir ki onu kime dilerse ona verir. Allah büyük fazlu inayet sahibidir. Gerek yerde gerek nefislerinizde herhangi bir musibet vukuğa gelmemiştir ki bu, bizim onu yaratmamızdan evvel mutlaka bir kitapta yazılmıştır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana tasalanmayasınız. Onun size verdiği ile sevinip şımarmayasınız diye yazmıştır. Allah çok böbürlenen her kibirliği sevmez. Onlar cimrilik yapanlar, insanlara da cimriliği emredenlerdir. Kim arka dönerse şüphe yoktur ki Allah'a,